<talli> al salli al neşeru... ala al alamin ölümden ahiretten biraz bazı hadis-i şerif rivayetler bayan ederek Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmak, Ramazan-ı Şerif'te günahları terk etmek, Ramazan-ı Şerif'te ibadat-ı teşvik etmek babından sonumuzu düşünelim, ahiretimizi düşünelim, dünya karşı soğuk olalım, ahirete karşı rağbetli olalım diye birkaç rivayet sizlerle paylaşacağım. İbn-i Hazretleri, ulemanın, evliyanın reislerinden, Şazeliye Tarikatı'nın Acibiye Kolu'nun müessisi, bu mübarek zatın tefsirinden de istifade ediyoruz. Daha birçok eserlerinden de istifade ediyoruz. Şecaratü'l-yakîn fîmâ tealleku rabbil âlemin diye bir eseri var. Bu eserde alemlerin Rabbinin yarattığı mahlukatla alakalı yakini itikad, şüphesiz itikad temin ve tahsil için birçok mevzulara temas etmiş burada Melaki-i Kiram'dan bahsetmiş ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'dan özellikle bahsetmiş bunlar hakkında bizlere vaaz nasihatler dercih etmiş Rabbim azami derecede istifade edenlerden eylesin amin Melâke-i kirâm hakkında buyuruyor, وَعَلَمَنَّ اللّٰهُ Teala خَلَقَ مِنَ الْمَلَاكَةِ اَرْبَاتًا Cibril ve Mikail ve İsrail ve Azrail ve Melekul Mevt aleyhimusselâm allah Teala dört büyük melek kalketmiş. etmiş. Bu melekler, meleklerin de peygamberleri ve Rasulleri sayılıyor. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhimusselâm o ölüm meleğidir. وَجَعَلَ اِلِيمُ مُورَ ve وَتَدْبِيرُونَ Mahlukatın işlerini, yönetimlerini bu meleklere havale etmiş. İlahiyemül Kıyame, kıyamet gününe kadar alemleri, 18 bin alemi mahlukatı bu meleklerle yönetecek. Allah'ım o meleklere de salatu selam eylesin. Amin. Özellikle Azrail Aleyhisselam'la arayı iyi tutmak lazım. Devamlı salavat göndermek lazım. Rabbim bize onu en güzel surette bizi korkutmayıp müjdeleyecek şekilde son nefeslerimizde irsale eylesin. Amin. Hz. Cibril'i vahiy ve risaletin sahibi, Hz. Mikail'i yağmurların, rızıkların sahibi müvekkeli, Hz. İsrafili, sura üfürülme ile müvekkel görevli, Azrail aleyhissalatü vesselamı da ruhların kabzı ile müvekkel kılmış. Bu melekler devamlı Allah'ımızı zikrederler. La ilaha Hiç isyan etmezler ve ne ma'murun. Ne emrolunuyorsa onu yerine getirirler. İbn Abbas radıyallahu anha buyuruyor ki İsrafil Aleyhisselam suru taşıma görevinin kendisine verilmesini niyaz etmiş. Allah Teala da 7 kat göklerin kuvvetini İsrafil Aleyhisselam'a vermiş. Çünkü sur nasıl bir şey? yedi kat gökler yerler onda bir daire kadar kalıyor surda sur bir borazan gibi bir şey fakat Aleyhisselam'ın ağzında ama yedi kat gökler yerler surdaki bir daire o kadar büyük onu nasıl ağzında taşıyor işte allah Teala yedi kat semavatın ve eradın kuvvetini İsrafil Aleyhisselam'a bahsetmiş. hem yedikat göklerin hem yedikat yerlerin hem bütün insanların ve cinlerin kuvvetini ona vermiş. Ona bin tane hisam vermiş, bin tane dil vermiş. E bize bir tane veriyor. İstediğine iki tane veremez mi? İstediğine bin tane veremez mi? İstediğine istediğim kadar veririm burayı. Yüzyıllı fil ma mayaşa yaratma hususunda. Dilediğimi ziyade ederim. Hz. Cibril'e 600 tane kanat vermiş. Bir kanadı doğuyu geçiyor, bir kanadı batıya açıyor. Bazı melekler iki kanatlı, bazı dört kanatlı, bazı bin dilli, bazı iki bin lisanlı. Dilediğim kadar buyuruyor, mahlukatta ziyadeler yaparım. Yusebbu'ullah Teala likülli lisan bir <gülüyor> elfi lugati. Bin tane lisan vermiş, her bir lisanıyla bir milyon lügatla Allahu Teala Teala'yı tesbih ediyor. Devamlı Sübhanallah ama zikirlerinin artık onların tesbihatı, onların lügatları, onların lisanları. Allahu Teala, İsra-ı verdiği her nefesten bir melek halk ediyor. Her nefes, o bir nefeste bir Sübhanallah dese, bir zikir yapsa, o nefesten de bir melek yaratıyor. Devamlı, otomatik. Mevla yaratıyor. Ve bütün bu melekler de kıyamete kadar allah Teala'yı tesbih olan Onlar allah Teala katında mukarrebdirler. En kıymetli meleklerdirler. Çünkü İsrafil Aleyhisselam'ın nefeslerinden allah Teala onları etmektedir. Arşı taşıyan melekler kiramen katibin Bunlar İsrafil Aleyhisselam'ın sureti üzere halke edilmişler. İsrafil Aleyhisselam her gün ve gece üç kere cehenneme nazar eder. Allah bize orada bir hisse nasip etmesin. Amin. İsrafil Aleyhisselam her gün ve gece üç kere cehenneme bakıyor. Cehenneme baktığı zaman yedi kat göklerden, yerlerden ağır olan suru ağzında taşıyan o koca azametli yüce melek eriyor eriyor eriyor bir okun yayı kadar inceliyor. Ve et-tadarru ila Allah'a ağlıyor ağlıyor ağlıyor Allahu Teala'ya çok yalvarıyor. Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'ın gözyaşlarının damlalarının dünyaya ulaşmasına mani oluyor. Yani bize onları ulaştırmıyor. Eğer İsrafil Aleyhisselam'ın cehenneme nazar ettiği vakit Allah'ın korkusundan, azabın dehşetinden, ağladıkları gözyaşlarının damlaları dünyaya ulaşacak olsaydı Nuh tufanı gibi dağların üstüne su çıkardı diyor. Ulu dağın üstüne su çıkardı diyor. Nuh tufanı gibi. O kadar ağlıyor. Çünkü alemleri kaplamış bir melek yani. Ne kadar ağlıyor. Çünkü neden? Allahü Teala en çok onlar biliyorlar, tanıyorlar. onlar. Ve min haşyetî Kur'an-ı Azim anda da meleklerden bahsederken öyle buyuruyor. Ve bu melekler min Allah'ın korkusundan müşfikun Tiril tiril titriyorlar. Halbuki günahları yok, mesulde de değiller, mükellef de değiller ama tiril tiril ötleri kopuyor Mevla'da. E şimdi biz mesulüz, biz mükellefiz, biz günahkarız. Bu kadar azap tehditleri önümüzde duruyor ama biz hala gülüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hahi ha, Allah bize huşu nasip eylesin. Rabbim bize haşyetullah nasip eylesin. Yüce zatından hakkıyla korkmak makamı bize ihsan eylesin. Ki ahirette korkulardan cümlemizi emin eylesin. Amin. Mikail Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam'dan 500 sene sonra yaratılmış. O mübareğin başından ayaklarına kadar zaferandan, safrandan tüyleri var, safrandan. Zaferan çok muteber. Cennette de zaferan çok var, safran. Kanatları zebercetten, yeşil zebercet. O da bir mücevher madenlerinden Dünyada da var. Tabii suretleri var dünyada, zebercet yeşil. Yeşil zebercetten kanatları var. Her tüyleri üzerinde bir milyon yüzü var Allah Allah. Her yüzde bir milyon ağzı var. Her ağızda bir milyon lisanı var. Her lisan da bir milyon lügat ile mevla izik ediyor, tesbih ediyor ve bütün dilleriyle, lisanlarıyla ile ve lügatleriyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetlerinden. Müminine müminatın iman etmiş erkeklerle kadınların günahları için istiğfar ediyor. Şimdi bu Ramazan-ı Şerifin öyle bir bereketi var ki. Arşı taşıyan melekler, hamile i arş şimdi 4 mahşerde 8 olacak. Ve <gülüyor> ahmilu'r'ş rabbike feakupu yemeydüse emani ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bugün 8 olacak diyor. Yani o gün mahşeri söylüyor. Dünyada 4 onlar o kadar büyük meleklerken, onlar hakkında bazı hadis-i şerifler rivayet ettim. Ebu Davud'da geçen sahih hadis-i şerifte, hadis şerifte, arşı taşıyan meleklerin azametini ve büyüklüğünü beyan ederken, sallallahu teala aleyhi ve sellem, kulak yumuşağıyla ile boyunların arası, doğu ile batı arası kadar buyuruyor. Kulak yumuşağı ile boyunların arası. 700 senelik mesafedir buyuruyor. 700 sene kuş uçsa, Şuradan şuraya uçar buyuruyor. Bu Ebu davut hadisidir, sahih. Yani arşı taşıyan hamele-i arş. Ramazan-ı Şerif olduğu zaman onlar devamlı zikrediyorlar, devamlı zikirle meşgul oluyorlar. allah Teala Ramazan-ı Şerif olduğunda arşı taşıyan meleklere buyuruyor beni zikri durdurun. Ne yapacaksınız? Habibimin, sevgilimin, Muhammed Mustafa'mın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinden günahkarların affı için benden mağfiret talep edin. Beni zikri durdurun ümmeti Muhammed'e çalışın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan'da af olmayan daha ne zaman af olacak bu iradi şerif? Neden? Ya arşı taşıyan melekler bütün mesailerini istiğfar için, bizim günahlarımızı affı için efendim kullanırlarken sen bu resulullah'ın ümmeti değil misin Sallallahu aleyhi ve sellem? Onun inandıklarına inanmıyor musun, Kur'an'a inanmıyor musun, sünnete inanmıyor musun, hadis-i şerife inanmıyor musun? ehl sünnet itikadında değil misin ki? Ne bozuk adamsın ki? Bu kadar melekler af istiyordu Allah seni affetmiyorsa, senden bozuk adam olmaz. Rabbim Ramazan-ı Şerif'ten af olmadan çıkmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çok büyük bir beladır. Kafanı vuracak, duvar arasan bulamazsın. Bu hadis-i şeriflerde çok beyan ediliyor. Çünkü meleke i Kiram burada bizim için istifaret ettiriliyor. allah Teala Miki Aleyhisselam'ın her gözünden bir damla, bin, bir değil, bin damla kalga diyor. O her damladan, mübarek gözünden inen her damladan bir melek kalga diyor. O melekler de Miki Aleyhisselam'ın suretinde yaratılıyor. Onlar da kıyamet gününe kadar allah Teala'yı tesbih ediyorlar Allah Allah İsrafil Aleyhisselam'dan onun nefeslerinden yaratılan meleklerin adı nedir? Mukarrabun. Hani Kur'an-ı Kerim'de mukarrab melek, hadis-i şeriflerde mukarrab diyor. O mukarrab en yakın melekler İsrafil Aleyhisselam'ın nefeslerinden halk ettikleridir. Mikail Aleyhisselam'ın gözyaşının damlalarından halk ettiklerinin isimleri El Kevseriyun. Onların isimleri Kevseriler. Yani Kevser büyük hayırlar demektir. Havzu ı Kevser'de oradan geliyor. İnne ataynake el-Kevser'deki manada aynıdır. Çok hayır demektir. Onlara el yuğun buyuruluyor. Onlar Mikael Aleyhisselam'ın yardımcılarıdırlar. Yağmurlarla görevlidirler, rızıklarla görevlidirler. Gökten bir damla, yerden bir ot, bir damla damlamaz, yerden bir ot bitmez ki Mikael Aleyhisselam'ın ve onun avanı, yardımcıları, melake-i kiramın, e, hesabı, kontrolü, bilgisi, tasarrufu dahilinde olmaz Sen de zannetiyorsun ki o, bizim evde bir saksı var, saksıda ot bitmiş. O Mikael Aleyhisselam'ın tasarrufuyla Mevla yaratıyor, görevi ona vermiş. Sizin evdeki saksıdan, bahçedeki ottan, dağdaki, meradaki, yayladaki, ormanlardaki, ağaçlardaki yapraklar bütün yerden başın çıkaran, Erzak, rızıklar ve gökten damlayan bütün yağmur daneleri, kar daneleri, dolu daneleri hepsi Miki Aleyhisselam'ın tahtı tasarrufundan. Meyveler, ürünler, Allah Allah, denizlere damlayan damlalar, ağaçların üzerindeki semereler, meyveler, yeryüzündeki nebatat, her bir danenin üzerinde bir melek var, onunla görevlidir. Allah Allah. Her danenin. Bütün bu e, yönetimde Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuna verilmiş. Ne kadar büyük bir muhasebe ya! Sen bir bakkal dükkanı işletemiyorsun, bir bakkal dükkanı tezgahındaki kofreti sayamıyorsun, oradan çocuğun biri aşırsa haberin yok ya! Bizim kadar gafil, mütegafil, cahil, nasi, mütenasi adamlar onlar Bizim dükkan battı ya hocaya, e, batar tabi ya sen mübarek adam, ne girenden haberim var, ne çıkandan haberim var. Sen bakkal işletemizsin, market ne açtın mübarek adam ya. Çünkü insan kafasının üstünü görmüyor ya. Şurasını görmüyor ya, gözlüğü buraya takmış, gözlüğüm nerede diye dolanıyorum ya. Ya böyle bir insan olur. Kendini beğenmekte de üstümüze yok. Miki Aleyhisselam kendini beğenmiyor. İslam hocam kendini beğenmiyor. Ağlamaktan gözyaşları deniz derya oluyor. Bizim kadar günahkar, cahil, gafil, aciz, zayıf, meriz, hasta, alil adamlar uff, havalarda rüzgarımızdan adam devrilecek. Allah bize tevazu nasibi eylesin. Şu meleke-i hallerinden ibret alanlardan eylesin. Allah'ın bu azami en yüce mahlukatını Güzel dinleyip de, istifade edip de, şüürlenip de Allah'ımıza karşı acizimizi izhar edenlerden eylesin. Bir insan acizim diyecek ya, zelilim diyecek, rezilim diyecek, hakirim diyecek. Kendini en aşağı görecek ya. Şuyum, buyum, hacim, hocayım, abuzum, alimim, zenginim, patronum. Allah! Bir hava, bir hava, bir hava. Şu kadar diyorum, milyon dolar malım var diyor Allah. Ya bana ne anlatıyorsun acaba ya? Allah mübarek olsun. Ne yapayım senin milyon dolarını? Milyar dolar diyen de gördüm yani. Var mı yok? Umurumuyorum ya da atıyor yani. Ama neyse. Ya şu koda param şu kod... ya tamam ya Allah'ın kulusun. Bir kapuz olsan bas bas bağırırsın. Bir milyar doların veresin zor çıkarırsın ya. Kusura bakma acaba ya. Yani lütfen lütfen terbiyeli olalım. Böylemiş, atmaca gibi biz biz. Var Ramazan-ı Şerif'te, afımızı isteyelim, terbiyemizi takınalım, Allah'ın kullarına tevazlı olalım. Ya, hiç günahsızlar ne halde, biz bu kadar günahla ne halde? Durumumuz hiç açıcı değil. Şimdi Cibril Aleyhisselam kısa kısa, yani tabi bunların her birileri hakkında ciltler dolusu rivayet var. Kısa kısa Mela-i bahsediyor, biz sadede geleceğiz. Sadede ne zaman geleceğiz? Sadede geleceğiz. Azra Aleyhisselam'a geldik mi sadede geleceğiz. Çünkü boğazımız o sıkacak yani. Onun için onu iyi karşılamamız lazım. Hazreti Cibril de bizden razı olsun. Allah bize onu şefaatçi eylesin. Hazreti Mikali de şefaatçi eylesin. Hazreti İsrafili de şefaatçi eylesin. Biz onlara salavat-ı şerifeler okuyoruz. Aleyhmus salatu vesselam. Allah'ım her birerlerine yüksek tecelliler, salavat, rahmat, berekatlar ihsan eylesin. Amin. Allah'ımızın yüce melekleri ya. Ne kıymetli mahlukat. Mahlukatın en şereflilerinden. Tabi peygamberler onlardan üstün. İnsanların peygamberleri onlardan üstün. Ama insanların peygamberleri, bir tek peygamberler onlardan üstün. Geri kalan evliya onlardan üstün değil. Ama evliya da meleklerin evliyasından üstün sıradan Müslümanlarda sıradan meleklerden üstün, ayrı dava, taftil, sırası, tertibi, buna göredir. Hz. Cibril aleyhisselam, Miki Aleyhisselam'dan 500 sene sonra yaratılmış. Size sorsam ne zannederdiniz? Tabii ben de beraber. Efendim, yani de içindeydim dedin Hz. Hoca'ya. En evvel kim yaratıldı? Bir hesap yazdım, ben Cibril Aleyhisselam zannederdim. İlk kim yaratıldı bu hesaba göre? İsrafil Aleyhisselam. Sonra? Mikail Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam'dan ne kadar sonra yaratılmış? 500 sene sonra. Cebrail Aleyhisselam'da Michael Aleyhisselam'dan ne kadar sonra yaratılmış? 500 sene sonra. O zaman gökler yerler var mı? Yok. Yani i̇lk yaratılanlardan. Melake-i Kiram, Hazaratı. Bunlar önemli sorular. Hazreti Cibril'in 1600 tane kanadı var. Şimdi bu kanatları Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor meleklerin kanatlı oldukları. inkar eden kafir olur. Ama bir adam dese ki Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadına ben inanmıyorum dese kafir olmaz. Bayağı bir sapık olur tabii ki. Hani hadisleri inkar ettiği için. Ama meleklerin kanadı yok dese kafir olur. Niye kafir olur? Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için. Ne buyuruyor? Fatır suresinde Caa'ilil Meleketi Rüşülen Üli Ejnihatin Melekleri rasuller yaptım. Peygamberlerimle aralarımda sefirler yaptım. Onları kanatlı melekler yaptım. Mesne ikişer ikişer ve üçer üçer ve ruba dörder dörder dört tarafında dört tarafında 2 2 üç üç dört dört yezi dufil halk ma'yşa istediğim kadar artırıyorum. İstediğim meleğe daha fazla veriyorum. Buyuruyor. Bu ayette e, kanatlı oldukları sabittir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın tabi birçok özellikleri var. Kuvvetli olduğu Kur'an'da geçiyor, zî kuvvetin, indezil arşimekin, e, zûmirratin festeva, Necim suresine geçiyor. Bu ad çok güçlü, kuvvetli olduğu beyan ediliyor. Başından, ayağından tepesine zaferandan, safrandan tüyleri var. Tabi bu safran sizin piyasa safranından değil yani, çar, perşembe pazarında bulunmaz. Mevlamızın özel yarattığı zaferandan. Güneş onun iki gözünün arasında, Allah Allah! Güneş onun iki gözünün, koca güneş, dünya yakır, kavuruyor, biraz yakmazsa zaten eriyeceğiz, gideceğiz yani. Ona göre Mevla ayarlamış oldu. O kadar, dünyadan kaç yüz kat büyük, dünyadan. Güneş onun, sebrah iki gözünün arasına denk geliyor yani. O kadar küçük kalıyor onun kuvvetinin, azametinin yanında. Her mübarek tüylerinin üzerlerinde Mübarek tüyleri var ya kanadının O kanadının tüylerinde ey, Sen bir tane ay görmüşsün bir şeyden haberin yok görmemişe dönmüşsün Ondan sonra aya çıktım diye Efendim Onu da doğru mu söylüyorlar yalan mı söylüyor onu da daha tam tespit edemedik aya çıkmışlar ne yapmışlar da Aya çıktım diye hava atıyorsun Hazreti Cibril'in her tüyünün üzerinde bir ay her kanadının, her tüyünün üzerinde bir gezegen var ya! Allah Allah! Alemler gezegen dolu. He? Bir kara delikten bahsettiler geçen de. Dünyadan üç milyon kere büyük. Kendileri çıkarttılar, astronot şey ettiler. Büyük teleskoplar kurdular, sekiz teleskopla çektiler. Dünyadan 300 kat, bilmem ne kadar büyük, sırf kara delik. Gezegen şeyde, fezada. Düşün ki Cebrail aleyhisselam ne göklere sığar ne yerlere sığar Allah Allah. Kanatlarında tüylerin üzerinde gezegenler var. Ne olacak gezegen dediğin ne? Saman yolunda ne kadar gezegen var? Sayma Kalkan'a deli diye rapor veriyorlar yani. Bir gezegen buluyorlar ben bunun içinde diyorlar bilmem şu kadar milyar yıldız var. bir O kadar daha da göremedikleri görebildiklerinden bahsediyorlar. Düşün ki Allah Teala Hazreti i e her şeyine yani tüyüne mübarek bir gezegen koymuş. Ama o Cebrail Aleyhisselam küçüldüğü zaman da Allah korkusundan ne kadar kalıyor? Serçe kadar oluyor. Bir de bakıyorsun ıslanmış serçe nasıl böyle tril tril titrer. Bir de baktın Cebrail Aleyhisselam ıslanmış serçe gibi tril tril titriyor. Çünkü aslı yaratılışı o kanatlarıyla büyüktür. Ama meleklerin suretten surete tebettül ve değişme kuvvetleri var. Allah Teala meleklere o kuvveti verdiği için bir de bakıyorsun Cebrail Aleyhisselam olmuş bir serçe kuşu kadar pır pır pır pır kalbi çarpıyor böyle ölecek. Allah Teala'dan korkusundan. Ama Allah Teala ona görev verdiği zaman azametiyle, kanatlarıyla iş yapıyor. Efendim heybetiyle tecelli ettiği zaman inimin iniliyor, küçülüyor, küçücük oluyor. Hazreti Cibril Aleyhisselam Nur Denizi'ne her gün 360 kere giriyor. Nur Denizi, allah Teala'nın yedi kat semanın fevkinde nurdan deniz var. Sudan da deniz var. Sudan da deniz var. Miraç hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Yedi kat semaları geçtiğimde bir deniz gördüm. Başıyla sonu göklerleyerler arası kadar. Yani denizin derinliği yani. Allah! E sen de diyorsun ki efendim bu deniz üstümüzde nasıl duruyor? Ya kardeşim gökler böyle değil ki. Gökler böyle. Yumurtanın şeyi gibi efendim zarla, zarı gibi diyeyim soğanın zarları gibi böyle böyle. Yani onun için bizim dünyamız göklenk böyle kapanmış. Ve siha kürsüyü semavat Allah'ın kürsüsü Gökleri kaplamış demiyor ki yerleri de kaplamış diyor ayet kelimesinde. Böyle çünkü. Dolayısıyla alemi öyle düşündüğün zaman e buradan efendim Allah Teala bunu nasıl tutuyor? Allah Teala nasıl tutuyor? E göğü nasıl tutuyor? İnallahi müşik semavat Gökler yerler kaymasınlar diye Allah tutuyor. Yoksa durabilir mi bir saniye? E gö göğü tutan Allah suyu da tutar orada. Buradaki denizler nasıl e, akmıyor, kaymıyor, bir tarafa, ya gidip de bütün tarafı boğmuyor? Nasıl duruyor? Hepsini o tutuyor. Celle Şanuhu, Celle Celaluhu. Onun için yedi kat semada, on sonra yağmur yağdığı zaman yağmura inanıyor. Bu yağmurlara, bu şey nereden geliyor? Bulutlara falan. işte diyor işte duman oluyor, aşağıdan efendim, sıcak oluyor, oradan duman oluyor, dumandan yukarı vuruyor, oradan şu, anlatıyor işte. Yağmuru tarif ediyor, doluyu tarif ediyor, kar tarif ediyor, falan filan. allah Teala'nın hazineleri semavattadır. Ve fis sema'ir rizqukum ve tu'adun rızıklarınız da gökte yağmurunuz da gökte dolunuz da gökte ha yediğin otlar soğanlar patatesler de ki rızkınız göktedir diyor hepsi oradan iniyor hepsi oradan iniyor ve ma tu'adun size vaat edilenler de gökte Allah'ım kafamıza taş yağmaktan muhafaza eylesin tehdit edildiğiniz azaplar da gökten geliyor yıldırım oradan geliyor çimşek oradan geliyor fırtına oradan geliyor bora oradan geliyor hortum oradan geliyor hep semavat'tan yönetiliyoruz. Allah Teala mekandan münezze, haşa ve kella. Hiç melekleriyle aynı katta olur mu ya Haşa ve kella. Allah gökte diyenden daha enayi kim olabilir? Allah nasıl gökte olacak? Arş göğün üstündedir. O zaman arşı taşıyan melek Allah'ın üstüne mi çıkmış haşa ve kella? Yani bu kadar beyinsiz bu selefi vehhabiler. Bunlardan daha beyinsiz adam görmedim. Allah itikadımızı muhafaza eylesin. Nur Denizi'ne 360 kere giriyor. Çıktığı zaman kanadından 1 milyon damla damlıyor. 360 kere giriyor. Her girdiğinde çıkıyor. O nasıl çıkıyor o Nur Denizi'nden Allah Allah. Nasıl bir azamet. Gökler yerler yanında gerek göl kadar kalmaz. Kuyu kadar kalmaz gökler yerler. Kuyu kadar. Halka kadar kalmaz, bilye kadar. Her bir seferinde 1 milyon Damla, böyle yapıyor, silkiniyor. Silkinince damlalar çıkıyor. allah Teala her damladan, her gün ama, her gün 360 kere, bu 360'ın her birinde bir milyon. Yani oluyor 360 milyon damla. Bu, her damladan bir melek yaratıyor. Her gün. Bu melekler yaratılmaya devam ediyor. Bir kere yaratıldılar da bitmedi O melekler, alâsılâdı cibril, hepsinin Sureti Cibril Aleyhisselam'a benziyor sıfatı. Onlar ne yapıyorlar? Yusebbihunallah ila amir kıyâme. Kıyamet gününe kadar Allahü Teala tesbih ediyorlar. Onların isimleri nedir? Onların isimleri el-ruhâniyûn, ruhanilerdir Şimdi, İsrafil Aleyhisselam'dan yaratılanlar mukarrabun, nefesinde yaratılanlar. Mikael Aleyhisselam'ın gözyaşının damlalarından yaratılanlar El-Kevferiyyûn. Cebrail Aleyhisselam'ın e, nur denizinden çıktığındaki damlalardan, üzerindeki damlalardan, gözyaşı değil de, üzerinde nur denizinden kalan damlalardan yaratılanların adı Ruhaniyûndir. İşte Tenezzelü'l-melâiketü ve rûhü fiha Melekler de iniyor Kadir Gecesi'nde, ruh da iniyor. Ruh Cibril Emin'in bir ismidir. Hem ruhtur ismi şerifi, Ondan yaratılanların da eş-şerifleri ruhani Ölüm meleğinin suretine gelince. Allah tebaraka ve teala İmam Mukatil İbn Süleyman rahimeullah teala beyan etmişler. Kitabı Sülük isimli eserde bu zikredilmiş. Ölüm meleğinin 7. kat semada bir seriri var. Serir demek taht. Yani Kürsü. Hani şimdi diyorlar ya işte falan doktorun falan hastanede kürsüsü var. Falan akademisyenin işte şurada kürsüsü var falan. Nasıl mahlukat ne kadar zayıf ise ne kadar aciz ise ne kadar itibarsız ise Allah'ın nezdinde de bunların itibarı yok. Ama tefsirdeyse, hadisteyse, fıkıhtaysa o ayrı bir şey. Maddi işte Allah'ın nezdinde ne itibarı var? Azrail Aleyhisselamı kat semada bir seriri var. Allahu Teala onu nurdan halk etmiş O seriri, onun üzerinde bulunduğu tahtı nurdan yaratmış. Onun 70 bin tane direği var. 70 bin bak bir tane külliye yapılıyor. Kaç tane direk lazım? 70 bin tane kaimesi var, direği var. Allahu Teala Azrail Aleyhisselamı da hangi suret üzere kalk etmiş İsrafil Aleyhisselam'ın sureti üzere kalk etmiş Yani İsrafil Aleyhisselam nasıl yedi kat kökler, yedi kat yerler kadar güçlü kuvvet ona ihsan edilmiş. Ondan sonra efendim ayağından başına kadar kanatları, tüyleri var. Bin tane lisanı var. Aynı yani Azra Aleyhisselam'ın sureti İsrafil Aleyhisselam'la aynı. 4000 bin tane kanadı var. Azra Aleyhisselam'ın. 4000 bin kanadının farkı şu. Kanatlarının Mübarek bedeninin, cesedinin, çünkü onlar da biliyorsunuz mahluktur, yaratılmışlardır, yaratıldıkları için onların da allah Teala'nın onlara verdiği bir suret var. Dolayısıyla ama nurani varlıklar oldukları için istedikleri zaman, istedikleri kadar küçülebiliyorlar, istediği şekle girilebiliyorlar. Ama asli hılkatleri, asli fıtratleri elle tutulur, gözle görülür şekilde... Cesetleri var, yani bedenleri var. Şimdi biz bu zamana kadar hep melekler için ne söylüyoruz? Nurani varlıklardır diyoruz. Şimdi nurani varlık dediğimiz zaman biz diyoruz ki buraya, şimdi Cebrail Aleyhisselam sığar mı? Miki Aleyhisselam da gelse, İsraf Aleyhisselam da Azra Aleyhisselam zaten geliyor, her dakika alıyor gidiyor. Yani şimdi buraya hepsi nasıl sığıyor o zaman bu kadar büyükse? Nurani varlıklar dediğimiz zaman işte istediği surete, istediği hırkete girer. Ama bir asli yaratılışı var o asli yaratılışta tüy var mı? Var. Kanat var mı? Var. Eşrik ayette kanat var diyor. Kanat tüysüz olur mu? Nurun kanadı olur mu? Nurdan kanat. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla bunları da dikkatli anlayalım yani. Meleklerin bedeni var mı? Var. Cesedi var mı? Var. İskelet var mı? Var. Yani nurani deyince bunlara zıt düşmüyor. Nurani'nin farkı ne? Biz de kesif varlıklarız. Nurani olmadığımız için Sade bedenden iskeler, Bir de ruh tarafımız var E bizim de ruhumuz Geliyor gidiyor giriyor çıkıyor Kimse görüyor mu? Görmüyor ama bedenimiz Hiçbir tarafta kendini kaybedemiyor Çuvala sokacak halimiz yok Bir de bak hemen ortada şap gibi kalıyorsun Onun için biz kendimizi gizleyemeyiz Şekil değiştiremeyiz Ondan sonra kardeşim Azrail aleyhisselamında 4000 kanadı var Bu kanadında Gözleri var, kanatlarında gözleri var. Bütün bedeni gözlerle, dillerle dolu. Şimdi ne kadar bedeni var? İşte göklerden yerlerden büyük. E, göklerden yerlerden büyük olan bedenin her tarafında nesi var? Gözleri var, bir de dilleri var. Bizim, bu, bizle bunun ne alakası var? Allah'ın mahlukatından yarattıklarında ne kadar kuşlar var, ne kadar efendim hayvanlar var, Canlıları konuşuyoruz. Ne kadar insanlar var, ne kadar cinler var. Cinlerin de ruhu var, cinler de canlı. Biz de canlıyız. Bizim her birerlerimizin, Azrail aleyhisselamın bedeninde neyimiz var? Benim var, senin de var, böceğin de var, canlıysa. Anladın mı? Otun yok. Çünkü otlarda bir hayat var ama bitkisel hayat deniyor. O kendi istediğine göre hareket eden bir hayat değil. Ama böcek bile kendi isteğine göre hareket ediyor mu? Ediyor. Sinek ediyor mu? Ediyor. En küçücük böcek, gözle görünmeyecek kadar bir küçücük sinek var. İstediği gibi uçuyor, kaçıyor. Dolayısıyla o zihruhtur. Zihruh demek canlı demektir. Canlı olduğu zaman bitin canı var. Hem de ne canı var? Senin canını yakacak kadar canı var. Pirenin canı var. Dolayısıyla bu zihruh olanlardan düşünüyor musunuz? Ne kadar karıncasından filine, insanından cinine, denizin dibindeki bütün balıklar, hepsi ruhtur. Bu kadar balıklar, bütün yani ormanlar, dağlar, taşlar, denizdeki ne kadar böcekler var ise, bütün canlılar adedince her canlının, Azra'yı aleyhisselamın cesedinin üzerinde bir gözü var, bir de dili var. Ne anladınız şimdi bundan? Azrail aleyhisselam böyle hepimizi takip ediyor Allah Teala. Onların adedince yedi buçuk milyar insan var. Bundan kaç kat fazla cin var? Ondan kaç kat fazla balık var? Ondan kaç kat fazla böcek var? Hepsinin adedince Azrail aleyhisselamın cesedinde el var. Anlıyor musun? Sonra diyorsun ki bu Azrail aleyhisselam aynı anda üç adamın canının nasıl alıyor? Hepsinin eli onda. Hepsinin gözü onda. Hepsinin kulağı onda. Hepsinin dili onda. İstediği anda istediğini alabilir mi? İstediği yerde alır. Biz bugüne kadar böyle bilmiyorduk. Böyle bilmeyince de tam anlayamıyorduk. Oradan oraya mı yetişiyor? Yani hızlı mı gidiyor? Suratlen yetişiyor? Aynı anda nasıl ağlıyor falan? Diyorduk. Onun önünde sofra gibi bütündün ya, istediğin istediği yerden sen sofradaki, tabaktaki hurmayı istediğini aldığın gibi önünden o da alıyor diyorduk ama kitaplarda da görmüştük ama bu kadar tafsilatik gördüm yani, bu kadar tafsilatik gördüm. Şimdi, ne yapıyor? Azrail Aleyhissalatu Vesselam, herkesin eli kadar onda el olduğu için o eliyle efendim, onun ruhunu alıyor. Ve böylece mahlukatın, e, yaratılmışlar hangi mekanda olursa olsun, her mekanda onların canlarını almaya imkan buluyor. Şimdi dünyada bir insan ölüyor. Diyelim ki bu şu saatte birisi ölüyor. Allah ölenlerimize iman selameti nasip eylesin. Dola, doğanlarımızı İslam fıtratı üzere halk eylesin. Her an doğuyor, ölüyor. Öldüğü zaman ne oluyor? İşte Azrail Aleyhisselam'ın üzerindeki bedeninde ki o adamın iki gözü sönüyor. Öldüğün anda sen burada ruhunu teslim ettiğin anda sana ait iki göz orada sönüyor. Böyle bir acayip Mevla Teala halkeylemiş. Azrail Aleyhisselam'ın dört tane yüzü var. Biri öne bakıyor. Biri başın üstüne doğru bakıyor. Biri sırtına bakıyor, bir ayakların altına bakıyor. Peygamberlerin, meleklerin Ruhlarını alırken başının üstündeki, onlar çünkü semavi, ulvi, yüce oldukları için yüce ruhları başının üstündeki yüzüyle alıyor. Müminlerin ruhlarını, Allah cümlemize bu şekilde ölmeye muvaffak eylesin, mübarek ön tarafına bakarak, ön yüzüyle alıyor. Yani ön yüzüyle alırsa canımızı anla ki imanlı öleceğiz inşallah. Allah bizi o şekilde irsal eylesin. Kafirlerin ruhlarını hiç yüzünü döndürmüyor, onlara bakmıyor. Sırtının arkasındaki yüzüyle alıyor. Allah o hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Cinlerin ruhlarını da alıyor, cin. Sen de zannediyorsun ki cinler hiç ölmez, uçar, kaçar, cinler her şeyi becerir. Ne kadar kaçsa çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, en sonunda Ali Aleyhisselam'ın eline düşer, onu da cinlerin ruhlarında ayaklarının altındaki Ayaklarının altında da yüzü var. Ayaklarının altındaki yüzüyle cinlerin ruhlarını alıyor. Azrail Aleyhisselam'ın ayaklarının biri cehennemin üstündeki sırat köprüsünde duruyor. Ayaklarının biri cennetin üzerindeki kürsünün üzerinde duruyor. Allah Allah! Azamete bak! Büyüklüğe bak! Şimdi Azrail Aleyhisselam büyük. Ne kadar büyük? Tabii onu yaratanı... Nasıl anlayacağız? Bir de adam Allah'ı görmeye kalkmış aşağı ve kendi. Allah nerede? Şurada burada. Bir de Allah'tan bahsediyor. Ya insan kadar cahil var mı ya? Bilmediğinde bilmez. Mahlukatının azametine dayanamıyorsun. Daha onun yarattığı güneşe bakamıyorsun. Güneşe bakamıyorsun. Gözlerin sulanıyor. Biraz yanaşsa eriyip gidiyorsun ya. Güneş biraz yanarsa ya. Biraz hararet olsan su oluyorsun gidiyorsun ya. Tuman oluyorsun, buhar oluyorsun ya. Şurada Demir Çelik'te, Karabük'te, bilmem nerede, havadan asalan adamı, potanın üzerine ta potaya yanaşmadan dumanı çıkıyor ya. Potanın içine düşmeden dumanı çıkıyor o demir potalarında ya. Sen ne diyorsun sen? Bir de Allah Teala'yı görmek istiyor, şey etmek istiyor, efendim, nasıldır diye keyfiyet soruyor, şekil soruyor, haşa ve kella. Şimdi Azrail Aleyhisselam'da şekil konuşuyoruz tabii, şekli var çünkü, meleklerin şekli var çünkü. Onun için şekil konuşuyoruz. Allah Teala kemiyetten keyfiyetten münezzeh. Onu nasıl konuşacağız? Azrail aleyhisselamın büyüklüğünü anlatmak için diyor. Levsub be miaw jmiil bihar wal anhar ala rası mavkat qatratun ala arḍ. O kadar büyüktür ki dünyanın ahiret ne işte, işte göklerdeki yerlerdeki bütün denizler. Bütün göller göletler, bütün ırmaklar, ırmak düz, ırmak öyle ırmaklar var dünyada ya bıraksan ne Bursa kalır ne İstanbul kalır öyle ırmaklar mı? Hep alıp gider buraları. Bütün denizler, okyanuslar, ırmakları toplasan diyor Azrail Aleyhisselam'ın başının üstünden döksen bir damla yere düşmez diye. Anladın mı şimdi? Allah'ın böyle melekler var. Bütün dünya bir esriya Ölüm meleğinin nazarında, bütün dünya ne gibidir diyor? كَحَبَّتِ خَرْدَلِمْ hadi دِكُمْ Sizin birinizin elindeki hardal tanesi kadar, dünyayı versen hardal kadar burada kalmaz diyor, azametinden. Sade dünya değil, götler de öyle, yerler de öyle, arş kürsü de öyle. Yani bütün mahlukatı koysan hardal kadar kalır yukallibul halâik vid dünya. Sizin biriniz mesela şimdi paralar, bozuk paralar diyelim yani, şöyle bozuk paralar buraya koymuşlar. Böyle kaldırıyorsun, indiriyorsun, böyle karıştırıyorsun falan yaparsan nasıl? İşte diyor, sizin biriniz dinarları, dirhemleri ters yüz ettiği gibi, taklip ettiği gibi, altını üstüne çevirdiği gibi, Azrail Aleyhisselam'da bütün alemleri, 18 bin alemi böyle çevirir diyor. Allah, Allah Teala ona öyle fırsat vermiş. Onun için yırtıcı hayvanların, beha'imin, hayvanların, böceklerin ruhlarını da alma görevi ona ait orada halife kullanıyor. Yardımcı melekler devreye sokuyor. Ama insanlara geldiği zaman biliyorsunuz yardımcı melake-i kiram yine ayağımızdan ağrı çekerken canı alıyorlar, tam boğaza getiriyorlar. Boğaza geldiğinde oradan acrı aleyhisselam alıyor. Şimdi ayet-i birinde ne buyuruyor? Allah'u tevfe lenfuseh. Hainemavta. <gülüyor> Ölüm vakti geldiğinde canları Allah alır. Bu ayette Allah alır buyuruyor. Çünkü ölümü o yaratır demedi. O yaratmazsa Hz. Aleyhisselam ne diyor? Sineğin canını alma gücüm yok. Allah yaratmadan sineğin canını alma gücüm yok. Onun için bu ayet yaratmaktan bahsediyor. Ölümü elledi khalakal Ölümü ve hayatı yarattı diyor. İnşallah bir derse anlatacağım Ramazan-ı Şerif'te dersleri takip edin iftardan 45 dakika evvelki dersleri takip edin bir derste ölümü yarattı ya Allah Teala ölüm nasıl bir şey ölümünde sureti var ölümünde şekli var ölümünde azameti büyüklüğü var ölüm öyle bir şey ki yani ölümü görünce bütün melekler bayıldı düştü bütün melekler ölümü görünce bayıldı düştü ölümde öyle bir mahluk ölümde mahluk ölüm mahluk olur mu ya ya ki okumuyor musun kardeş sen? Halak mevte vel hayat ediyor. Halak'a <Kalmevte> yarattı. El-mevte ölümü. E yaratılana ne derler? Mahluk işte oluyor da. Yarattı onursa, Allah yarattıysa halik oluyor. Ölüm de ne oluyor? Mahluk oluyor. Sen ne anlamıyorsun ki daha? Hiç Kur'an'dan bir şey okumamış mısın? Hakikaten okumamışlar Kur'an. Tefsir profesörlerinin Kur'an'dan haberi yok. Hadis profesörleri hadisten haberiyor. Akademisyenlerde özellikle durum böyle. Hocaların da birçoğu kendilerini geliştirmiyorlar. Yani zaten hani merkezi sistem ezan, merkezi sistem vaaz, her şey merkezi. Bir kişi konuşuyor, 80 camiye yalıyor. Hiçbir caminin imamı da artık bir kitap karıştırayım, Arapça bilmiyorum. E bazı bir Türkçesinden tercümesine bakayım demel lüzumu bile hissetmiyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda her caminin imamı birkaç bir şey Hazırlardı yani bir teraviden önce falan. Şimdi her yer merkezi falan. Ondan sonra zaten cuma hutbeleri de kağıtla geliyor. İmamlara. Ne olacak öyle imamlık ben de yaparım ya. Allah Allah. Ölümü de yarattım diyor. Hayatı da yarattım diyor. Onun için hayat da mahluktur. Ölüm de mahluktur. Ama ölümü de bir derste anlatacağım inşallah. Ona da rastlarsanız. Her zaman takip ederseniz illa rastlayacaksınız. inşallah Allahü Rahman. allah Teala bütün mahlukatı yok ettiği zaman küllü şeyin hali küllü zatı dışında her şey hak olacak. Bütün insanlar öldü. Bütün cinler öldü. Bütün hayvanlar öldü. Kıyamet koptu. Alemler gitti. Melekler o zamana kadar hayatta kalıyor. Sura iki üfürülüş arasında Cebrail aleyhisselam, aleyhisselam İsrail Azrail Aleyhisselam hepsi vefat edecek ama onlar görevli oldukları için tam nerede ölecekler? Sura bir üfürülecek. Bütün alemler yok olacak. Ondan sonra bir daha üfürülecek. O iki üfürülüş arasında bu yüce meleklerde vefat edecekler. Ondan sonra yine ikinci üfürülüşten evvel, alemler dirilmeden evvel onlar önce dirilecekler. Çünkü iki İki tarafta da vazifeleri var. Bütün alemlerin yok olmasında da vazifeleri var. E kalkarken onların kabirden mahşere, istikballeri, karşılanmaların yönetimleri orada da vazifeleri var. Onun için sonra ölecekler, önce dirilecekler. Melekler ölümsüz değil, Allah'tan gayrı ölümsüz yok. Kulli şeyin hâlikün illâ ve Her şey ilâk olacak. CelleŞan ve Celleciâ. Şimdi, bütün kıyamet kopunca canlı kalıyor mu? kalmıyor. Canlık almayınca ne oluyor? Azrail Aleyhisselam'ın mübarek vücudundaki cesedi şerifinde, bedeni şerifindeki bütün gözlerin hepsi kapanıyor. Çünkü neden? Gören göz kalmadı ki. Ziruh kalmadı ki. İşiten kulak kalmadı ki. Konuşan dil kalmadı ki. He? Kul <tıklı> men ve yebqa vechu rabbike zulcelal vel ikram. O zaman gözm göz, göz şeymam, Düşün Hz. Ali Aleyhisselam, her yeri göz ya bütün. Bütün bedeni göz ya. Kulak, el. Ama sönenin sönüyor. Sönenin sönüyor. Kıyamet koptu. Bütün gözler kapandı. Allah. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Şimdi böylece Acrail Aleyhisselam ölüm ve hastalıklar nüshasıyla, dosyasıyla görevli. Bundan dolayıdır ki Berahat gecelerinde her sene Berahat gecesinde e, Azrail Aleyhisselam'a bir senelik ölecek, kalacak hastalıklar da ondan. Hastalık dosyası da ona veriliyor. Kanser olacak, ülser olacak, şeker olacak. Onlar da ona veriliyor. Böylece kulların e, takibini yapıyor. Eceli bitip bitmediğini işte o eline verilen dosyadan takip ediyor. Yıllık dosyadan takip ediyor. Bir de 40 gün kala ayrıyetten bir bildirim geliyor. Nasıl sizin telefon hatlarınıza bildirim geliyor, faturanın kapanmasına şu kadar kaldı, ya tazeliyorsan tazeleyorsa, üç kat fiyatı fark ettireceğiz. O bildirimler geliyor ya, onun için Aydın Aleyhisselam'a da bildirimler geliyor. Aydın da baştan bu görev verir dedi, Ya Rabbi dedi, ben kullarının canlarını alacağım ama hangi hal üzere alacağım, hangi heyet üzere alacağım, hangi şekil üzere alacağım. Allah Teala buyurdu ki, Ya Melekel Mevd, هَذَا عِلْمُ غَيْبِ لَا اَطَّلُوا عَلَى اَحَدُونْ غَيْر۪ي Bu benim gayb ilmimdendir. Bunu ben kendime tahsis etmişim. Benden gayrisi buna vakıf olamaz. Ben sana bütün teferruatı vermem. Onun için sana lazım olduğu kadar müşahhas adamla ilgili özeliğiyle alakalı bunun yanaştı, bu bu kadar kaldı. Ben sana bu bilgiyi veririm buyurdu. Lakin ben sana vakti geleceğine dair bazı alametler vereceğim. Mesela, nefeslerle görevli melek var. Şimdi nefes, aldığımız, verdiğimiz nefeslerle görevli melek. Mesela nefeslerle görevli melek sana gelecek. Diyecek ki, felanın nefesi bitti. Sonra, rızıklarla görevli meleğim var. Rızıklarla görevli melekten bildirim gelecek. Tembe falan felanın rızkı bitti. Allah, daha dünyadan içecek bir yudum suyu almamış. Ondan sonra, Ameliyle görevli meleğim var. E şimdi adam yatsıyı kılacağız mıca? Şimdi görsen veyahut da başka bir günah işleyecek adam Allah'ım ağabeyle. Amel o da ameli salih, ameli talih. iyi amel var, kötü amel var. Ama o görevli melek bunu takip ediyor. İyi kötü. O da gelecek diyecek ki temme amelü fulân felanın ameli bitti. O zaman bu kişi iyilerden midir, kötülerden midir? Eğer saitlerdense, bahtiyarlardansa, imanlı öleceklerdense, senin amel defterinde bunun ismi zaten bir senelik listede varsa, o sene ölecekse berat gecesi verilmiş. O isme bakarsın. Nefesi bitti, rızkı bitti, ameli bitti. Dolayısıyla sen oraya yöneleceksin şimdi. Yöneldiğin anda bakacaksın. Allah Allah! Eğer Ahmet Mahmut ünlüsü ahirette geçmez... Soyadı kanunu, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı bir şeydir. Ahirette soyadı kanunu var mı? Yok. Ahmet'in Ahmet neyle geçer ahirette hükmü? Ahmet İbni Yusuf, adamı çağırırlar babasının adıyla. Yusuf oğlu Ahmet, öyle mi? Seni de babanın oğluyla sakın şaşırtıp maşırtıp ben ünlüyüm, ünlüyüm, benim soyadım şudur budur dersin yanarsın bak. Melekler hadi git soyadı kanununu burada geçmez. Sen şimdi burada babanın adını konuş, baban kimsenin derler. Zaten melekler bilirler, sana da çok sormazlar. Ama sen şaşırma yani soyadımı. mı İbni Yusuf, yani Yusuf'un oğluyum diye. Bir çoğu zaman Oğlu demek. Tamam mı? Babanın adıyla bir Arapça bari adını bil de. On sonra neyse adın ona göre muamele yap. Efendim, şimdi oradan yazıyor Ahmet Mahmud İbni Yusuf. Hz. Aleyhisselam ve Mevla buyurur ki bu kulum saitlerden midir, şakilerden midir, iyilerden midir, kötülerden midir, imanlı öleceklerden midir, imansız Allah muhafaza öleceklerden midir, ehli cennetten midir, ehli cahimden ce midir? Sen ne yapacaksın? Oradaki isme bakacaksın. Eğer o ismin etrafına beyaz nurdan bir çizgi görürsen, anla ki imanlı ölecektir, cennetliktir. Ya Rabbi hepimize nasip eylem. Eğer onun ismine bakacaksın, etrafına siyah bir çizgi çektilerse, anla ki betbahlardan imanız Müslüman yaşasa bile imansız ölecek. Müslüman yaşayıp imansız ölenler var. Yani. Bazı günahları, amelleri Allah'ı gazap ettirmiş, kızdırmış, son nefeste iblisi musallat eder. Bir derste de onu anlatacağız. İblis nasıl musallat olup son nefeste? Ebu Hanife İmam-ı Azam buyurur ki, Müslümanlardan kafir ölenlerin çoğunun imanı son nefeste alınır buyuruyor. Çünkü imanın imansızlık tehlikesinin en büyük noktası son nefes. Allah cümlemize hüsn hatimeler katimeler nasip eylesin, Amin. su katimelerden muhafaza eylesin. Eğer isminin etrafında siyah bir hat ve çizgi görürsen, anna ki etrafı dolandıysa imansız ölecek. Sonra sen yine bekleyeceksin. Neden? Ne zamana da bekleyeceksin? Arşın altında bir ağaç var. O ağaçta yapraklar var. Her yaprakta bir adamın ismi yazılıdır. O yaprak senin önüne düşecek. Onun isminin yazılı olduğu yaprak düştüğü anda e, Ya Rabbi bana biraz önce haber verseydin ben şimdi adam nereye gitmiş ben onu nasıl canını alayım demeyeceksin tabii. Neden? Herkesin gözü senin elinde, eli senin elinde, ruhu senin elinde, canı senin elinde. Anında ruhunu kabzedeceksin. Rabbimiz böylece Azra Aleyhisselam'a beyan ettiler. Şimdi önümüzde böyle günler var. Rızkımız bitmek üzere amellerimiz tükenmek üzere nefeslerimiz tükenmek üzere bilmiyoruz bu beraat gecesinden dosyada adımız var mıydı yok muydu vardıysa Allah cümlemize iman selametin nasip eylesin yoktuysa hayırlı uzun ömürlerle daha nice ramazan şeriflerle bayram şeriflerle müşerref eylesin salih amellerle müze yeni eylesin muvaffak eylesin ve bizleri Rabbim seidler şuada ile yaşatsın şuada ile haşr eylesin Amen, amen, amen.